sen benden hoşnut olasın. Bütün güç ve kudret senindir. Hazreti Peygamber'in Uhud günü çektiği eziyetler. Hazreti Ayşe şöyle anlatıyor: "Babam Uhud gününü hatırladığı zaman o günün bütün kahramanlıkları Talha'da toplanmıştı. Savaş alanını terk edenlerin ilk döneni ben oldum. Birisinin kaçmadan Allah yolunda kahramanca savaştığını gördüm." Ona, senin talha olmanı temenni ederim. Yazık ki ben sebat etme üstünlüğünü kaçırdım. Hiç olmazsa bunu elinde tutan adam, benim akrabalarımdan biri olsun dedim. O sırada, benimle müşrikler arasında tanıyamadığım bir adam vardı. Hazreti Peygamber'e, ben ondan daha yakındım. Benim ilerleyemediğim bir hızla ilerliyordu. Bana yaklaştığında, Ebu Ubeyde bin el-Cerrah olduğunu fark ettim. Hz. Peygamber'in yanına vardığımızda, azı dişinin kırıldığını, yanağından yaralandığını ve başındaki miferden iki halkanın yanağına saplandığını gördük. Hz. Peygamber, tayhayı kastederek, gidin, arkadaşınıza bakın dediyse de, onu dinlemeyip, halkayı yanağından çekmek için ona doğru ilerledim. Fakat, Ebu Ubeyde bana yemin verdirerek, bu işi kendisine bırakmamı istedi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde ilerledi ve onu incitmemek için dişleriyle halkaları çekmeye başladı. Fakat birinci halkayı çekerken ön dişlerinden bir tanesi söküldü. Ben bunu görünce diğer halkayı çekmek için bir daha davrandım. Fakat yapmamam için Ebu Ubeyde bana bir daha yemin verdirdi. Bunun üzerine Ebu Ubeyde dişleriyle ikinci halkayı da çekti ve bir dişi daha söküldü. Ebu Ubeyde ön dişleri düşük olanların inanın ki en sevilmesiydi. Hazreti Peygamber'in yarasını temizledikten sonra Talha'nın yanına gittik. Onu bir çukurda bularak tedavisini yapmaya başladık. Yetmiş küsur yerinden yaralanmıştı. Bir parmağı da kesilmişti, derdi. Hazreti Ebubekir'in zorluklara göğüs germesi. Hazreti Peygamber'in ashabı toplanmıştı. O sırada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 Halka bir hutbe okudu. Hazreti Peygamber de oturmuş onu dinliyordu. Bunun üzerine müşrikler Hazreti Ebubekir'e ve diğer Müslümanlara saldırıp dövdüler. Hazreti Ebubekir o kadar çok dövmüşlerdi ki sonunda baygın düştü. Özellikle kötülüğüyle meşhur olan Utbe bin Rebiya, altı çivil ayakkabılarıyla yüzüne vurmaya başladı. Sonra karnına çıkıp tepeledi. Öyle ki Ebubekir'in yüzü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 Allah senin için onlardan intikam alsın dedi. Ebu Bekir, Hazreti Peygamber nasıl, diye sordu. Ümmü Cemil, Annem burada, dedi. Ebu Bekir, Annemden çekilme, ondan bir zarar gelmez, deyince, Ümmü Cemil, Hazreti Peygamberin durumu iyidir, dedi. Ebu Bekir, O şimdi nerede, diye sordu. Ümmü Cemil, Erkam bin Erkam'ın evindedir, dedi. Ebu Bekir,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 Ebu Bekir, Hazreti Peygamber'in kendisi için üzüldüğünü görünce, Anam babam sana feda olsun, ey Allah'ın resulü. O fasığın yüzüme vurmasından başka bir şeyim yok. Bu benim annemdir. Çocuklarına çok iyi davranır. Sense mübareksin. Onu Allah'ın dinine davet et ve hidayet vermesi için Allah'a dua et. Belki Allah onu senin vasıtanla ateşten korur, dedi. Bunun üzerine, Hazreti Peygamber önce dua etti, sonra Ümmül Hayr'ı İslam'a davet etti. Ümmül Hayr da Müslüman oldu. Ebu Bekir hanımı ve annesi Hazreti Peygamberle beraber Erkan bin Erkam'ın evinde bir ay misafir kaldılar. Müslümanlar o zaman 39 kişiydiler çünkü Hamza bin Abdun de Ebu Bekir'in dövüldüğü gün Müslüman olmuştu. Hazreti Peygamber'in duası üzerine Ömer bin Hattab'ın Müslüman olması. Hazreti Peygamber bir çarşamba günü Ömer bin Hattab veya Ebu Cehil bin Hişam'dan birisiyle İslamiyet'i güçlendirmesi için Allah'a dua etti. Ertesi gün sabah Ömer bin Hattab gelerek Müslüman oldu. Hazreti Peygamberle yanındaki Müslümanlar o kadar yüksek sesle tekbir getirdiler ki, sesleri Mekke'nin yukarı mahallelerinden bile duyuldu. Kâfir ve kör olan Erkam'ın babası, ''Ey Allah'ım, oğlum Ubeyde affet, çünkü o sapıttı.'' dedi. Ömer, Müslüman olduktan sonra, ''Ey Allah'ın Resûlü, biz hak üzerindeyken niçin dinimizi gizliyoruz? Halbuki onlar, batıl üzerinde oldukları halde dinlerini savunuyorlar.'' dedi. Hz. Peygamber, ey Ömer, biz sayıca azız, dün başımıza geleni sen de gördün, dedi. Hz. Ömer, seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben Mekke'nin her neresinde küfrümü göstermişsem, aynı yerlerde İslam'ımı da açıkça göstereceğim, dedi ve çıkıp Kabe'yi tavaf etti. O sırada müşrikler onun, kendilerine iyi bir haber getirmesini bekliyorlardı. Ebu Cehil kendisine "Ey Ömer, falan adamın dediğine göre sen Muhammed'e iman etmişsin. Bu doğru mu?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de onun kulu ve resulüdür." dedi. Bunun üzerine müşrikler Hazreti Ömer'e doğru saldırdılar. Hazreti Ömer Utbe'yi altına alıp göğsüne çıkarak dövmeye başladı. Parmaklarını gözlerine sokuyor, utbede feryat ediyordu. Bunu gören halk oradan uzaklaştı. Ömer de utbeyi yerde bırakarak kalktı. Bundan sonra Ömer'e kim yaklaşırsa, o da orada bulunan en yakın akrabasından ileri gelen birisine saldırıyordu. Böylece onları aciz bıraktı. Bundan sonra Ömer, müşriklerin toplandığı yerleri teker teker gezerek, imanını oralarda ilan ettikten sonra, Hazreti Peygamber'in yanına dönerek "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Müşrikler artık sana bir şey yapamazlar. Yemin ederim ki küfürle oturduğum bütün meclislerde hiç çekinmeden ve kimseden korkmadan İslam'ımı ilan ettim." dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Ömer'le Hamza önünde oldukları halde mescide gitti ve Kabe'yi tavaf ederek öğle namazını kıldı. Daha sonra Ömerle birlikte Darül Erkam'a gitti. Ömer tek başına evine gitti. Sonra da Hazreti Peygamber evine döndü. Ebu Zer'in Mekke'ye gelmesi, Müslüman olması ve Allah yolunda çektiği eziyetler. Bunun üzerine Ebu Zer azıklandı ve eski bir dağarca biraz su koyarak yola çıktı ve Mekke'ye vardı. Mescide geldi. Hazreti Peygamber'i arıyordu. Fakat kendisini tanımıyordu. Herhangi bir kimseden onu sormakta istemiyordu. Gece olunca mescidin bir köşesine çekilerek uzandı. Hazret-i Ali onun yabancı olduğunu anladı ve onu alıp evine götürdü. Fakat sabaha kadar hiçbiri diğerinden bir şey sormadı. Sabah olunca Ebu Zer alarak mescide gitti. Bütün gün mescitte kaldı. Yine peygamberle görüşemedi. Yine yatacağı yere geldi, Hz. Ali mescide geldi, onu yine alıp evine götürdü. O gecede birbirlerine bir şey sormadılar. Üçüncü gün oldu, yine Hz. Ali onu alıp evine götürdü. Bu defa Hz. Ali, seni bu memlekete getirenin ne olduğunu bana söylemeyecek misin? diye sordu. Ebu Uzer, eğer bana yol göstereceğine dair söz verirsen söylerim, dedi. Hazreti Ali söz verince de durumu kendisine anlattı. Hazreti Ali, "O hak yoldadır ve Allah'ın resulüdür. Sabahleyin ben giderken sen beni takip et. Eğer tehlikeli bir şey görürsem su dökermiş gibi yapacağım. Yürürsem beni takip edersin ta ki benim girdiğim eve girinceye kadar." dedi. Sabah olunca öyle yapıp Hazreti Peygamber'in huzuruna girdiler. Ebu Zer, peygamberin sözlerini dinledi ve hemen Müslüman oldu. Hazreti Peygamber, ona, ''Kavmine dön ve sana haber verinceye kadar bekle.'' Dediyse de, Ebu Zer, ''Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, bu kafirlerin tam ortalarında durarak, Müslümanlığımı ilan edeceğim.'' dedi ve oradan çıkarak mescide geldi. En yüksek sesiyle, ''Ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yok ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir dedikten sonra Kureyşliler etrafını sardılar vurdular yere yatırdılar Abbas gelerek kendisini ona siper etti ve azab olasıcalar bilmiyor musunuz ki bu zat Gıfar kabilesindendir Şam'a giden tüccarlarınızın yolu onların arazisinden geçiyor dedi ve böylece Ebu Zer'i onlardan kurtardı. Ertesi gün, Ebu Zer aynı şeyleri tekrarladı. Onlar da onu dövdüler. Yine Abbas gelerek onu kurtardı. Ömer'in ile karısı Fatıma'ya verdiği eziyet ve peygamberin duasıyla Ömer'in Müslüman olması. Ömer, kılıcını kuşanarak gitti. Beni Zühre kabilesinden bir kişi ona rastladı ve ''Ey Ömer, nereye gidiyorsun?'' diye sordu. Ömer, ''Muhammed'i öldürmek istiyorum.'' deyince, adam, ''Sen Muhammed'i öldürdüğün takdirde, beni haşin ve beni zühreden nasıl emin olabilirsin?'' dedi. Ömer, ''Bakıyorum sen de sapıtmış, dinini terk etmişsin.'' dedi. Adam, ''Sana bundan daha garip olanı söyleyeyim mi?'' dedi. Ömer, ''O nedir?'' diye sorunca, adam, ''Kız kardeşinle enişten de İslam'a girdiler.'' Senin dinini terk ettiler dedi. Ömer tehditler savurarak kız kardeşinin evine doğru gitti. Oraya vardığında içerden bir okuma sesi duydu. Çünkü o sırada Habab onlara Taha suresini okuyordu. Habab Ömer'in ayak sesini duyunca evde bir yere saklandı. Ömer içeri girdi ve kulağıma gelen bu okuma nedir diye sordu. Onlar ''Aramızdaki konuşmadan başka bir şey yoktur ey Ömer.'' dediler. Ömer, ''Herhalde siz sapıtmışsınız.'' dedi. Bunun üzerine eniştesi, ''Ey Ömer, belki de hak senin dininden başka bir yerdedir.'' deyince, Ömer ona yüklendi ve şiddetli bir şekilde onu hırpaladı. Kız kardeşi, kocasını kurtarmak için Ömer'e yaklaşınca da bir yumrukla Ömer onun yüzünü parçaladı ve kanlar akmaya başladı. Kız kardeşi öfkelenerek, Ey Ömer! Senin dinin batıl bir dindir. Ben şahitlik ediyorum ki Allah'tan başka ilah yok ve yine şahitlik ediyorum ki Muhammed Allah'ın Resûlüdür, dedi. Ömer, onlardan ümidini kesince, Bana şu okuduğunuz sayfayı verin de okuyayım, dedi. Kız kardeşi ona, sen necissin. Bu sayfaya ancak temiz olan insanlar el sürebilir. Kalk yıkan abdest aldı. Ondan sonra sayfayı verelim dedi. Ömer kalktı, abdest aldı ve sayfayı alarak okumaya başladı. Muhakkak ki ben Allah'ım. Benden başka ilah yok. Bana kulluk et. Beni hatırlamak için namaz kıl. Ayetine gelince, beni Muhammed'in yanına götürün dedi. Habab bu sözü işitince ortaya çıkarak: Ey Ömer, müjde olsun sana. Hazreti Peygamber'in perşembe günü "Ey Allah'ım, İslam'ı Ömer bin Hattab veya Amr bin Hişam'la Ebu Cehil'le aziz kıl" diye dua etmişti. "Umarım ki onun bu duası senin hakkında kabul edilmiştir." dedi. Hazreti Peygamber o sırada Safa Tepesi'nin altındaki evde kalıyordu. Ömer kalkıp oraya gitti. Hamza, Talha ve sahabeden bir grup kapıdaydı. Hamza onların Ömer'den korktuklarını anlayınca ''Evet, bu gelen Ömer'dir. Eğer Allah Ömer'e hayrı irade etmişse, Müslüman olup, Hazreti Peygamber'e tabi olacaktır. Eğer başka bir niyetle gelmişse, onu öldürmek bize gayet kolay gelir.'' dedi. Allah'ın Resûlü evdeydi. Ona vahiy geliyordu. Ömer'in geldiğini görünce, kılıcının kayışını tuttu ve ''Ey Ömer! Bu küfürden vazgeçmeyecek misin?'' Yoksa Allah, Velid bin Mughira hakkında indirdiği zillet ve azabı, sana da mı indirsin? Ey Allah'ım! Bu Ömer bin Hattab'tır. Ey Allah'ım! Dini Ömer bin Hattab'la aziz kıl, buyurdu. Hazreti Ömer, Resulullah'ın bu sözlerini dinledikten sonra, Ben, senin Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik ederim, dedi ve Müslüman oldu. Ve, ey Allah'ın Resulü, Kâbe'ye gidelim, dedi. Hazreti Peygamber'in, Ebu Bekir'in, Ömer'in aç kalmaları ve Ebu Eyyub'la olan haberleri. Hazreti Ebu Bekir, bir gün öğle namazı mescide çıktı. Hazreti Ömer de mescide geldi ve, Ey Ebu Bekir! Bu saatte seni evinden çıkartan nedir? diye sordu. Ebu Bekir, beni çektiğim şiddetli açlık çıkarmıştır, dedi. Hz. Ömer de, ''Andolsun, ben de bundan dolayı çıktım.'' dedi. Ömer konuşurken, yanlarına peygamber geldi. ''Sizi şu saatte evlerinizden çıkaran nedir?'' diye sordu. İkisi de, ''Andolsun, bizi karnımızdaki şiddetli açlık çıkardı.'' dediler. Hz. Peygamber, ''Nefsimi elinde tutan Allah'a yemin ederim ki, ben de bundan dolayı çıkmışımdır. O halde kalkınız.'' dedi ve üçü birlikte Ebu Eyyub el-Ensari'nin kapısına vardılar. Ebu Eyyub Hazreti Peygamber için yemek veya süt saklıyordu. Fakat o gün getirmemişti. Onu ailesine yedirmişti ve hurmalığına gitmişti. Orada çalışmaktaydı. Kapıya vardıklarında Eyyub'un hanımı çıktı. "Allah'ın peygamberine merhaba. Beraberinde gelenlere merhaba." dedi. Hazreti Peygamber, "Ebu Eyyub nerededir?" diye sordu. Peygamberin sesini Ebu Eyyub duydu. O hurmalıkta çalışıyordu. Koşa koşa döndü. Allah Resulüne ve beraberinde gelenlere dönerek, Ey Allah'ın Resulü! Bize bu zamanda gelmezdiniz deyince, Hazreti Peygamber, Doğru söylüyorsun dedi. Bunun üzerine Ebu Eyyub bağa gitti, Bir salkım hurma getirdi. Onda üç çeşit hurma da vardı. Hazreti Peygamber, Sadece kuru hurma getirsen yeterliydi, dedi. Ebu Eyyub, Ey Allah'ın Resulü! Diğer çeşitlerden de yemeni arzu ettim. Ayrıca, bir de hayvan keseceğim, dedi. Hazreti Peygamber, Eğer kesersen, sakın süt veren hayvanı kesme, dedi. Ebu Eyyub, bir oğla kesti. Hanımına, Ekmeği pişir ve bizim için onu hazırla, dedi. Kadın, oğlan yarısını yemek yaptı. Yarısını da kızarttı. Yemek Resulullah'ın önüne konulduğunda, Resulullah bir parça eti, bir ekmeğin içine koyarak, ''Ey Ebu Eyyub, bunu Fatıma'ya götür. Çünkü o birkaç günden beri böyle bir şey yememiştir.'' dedi. Ebu Eyyub, onu Fatıma'ya götürdü. Resulullah ve arkadaşları yiyip doyduktan sonra, Hz. Peygamber, ''Ekmek, et ve çeşitli hurmalar.'' Muhammed'in nefsini elinde tutana yemin ederim. İşte bu kıyamet gününde hakkında hesap sorulacak nimettir diye ilave etti. Bu durum arkadaşlarını endişelendirdi. Hazreti Peygamber ancak yemeğe başladığınız zaman Bismillah diyiniz. Doyduğunuz zaman Hamd o Allah'a mahsustur ki bizi doyurdu. Bize nimet verdi diyiniz dedi. Sizin böyle demeniz onun şükrü olur." buyurdu. Hazreti Peygamber kalkıp gitmek istediğinde Ebu Eyyub'e "Yarın bize gel." dedi. Çünkü peygamberin adeti kendisine iyilik yapan bir kimseyi mutlaka karşılıksız bırakmamaktı. Ebu Eyyub bu sözü işitmedi. Hazreti Ömer, "Hazreti Peygamber yarın ona gelmeni istiyor." dedi. Ebu Eyyub ertesi gün Resulullah'a vardı. Hazreti Peygamber bir cariyesini Ebu Eyyub'a verdi ve Ey Eba Eyyub, bu cariye bizim yanımızda kaldığı müddetçe ondan hayırdan başka bir şey görmedik. O halde ona hayırlı davranmanı tavsiye ediyorum sana, dedi. Ebu Eyyub, cariyeyi Resulullah'ın yanından alıp götürdükten sonra, Resulullah'ın tavsiyesini ancak onu azat ederek yerine getirebilirim, dedi ve onu azad etti.